Benim istiyor ismi atılacağında asınanlar. Yani sabah sabah bir kimya deneyiyle başlayacağım. İzotop. izotopla başlayacağım. O yüzden özür dilerim başta. Ama ondan bir şeyler yapmaya çalışacağız. İzotop bir kimya terimi ve proton sayısı aynı, nötron sayısı ise farklı olan atomlara verilen isim. Atom çekirdeğindeki proton sayısı elemente özgüdür. Yani her bir elementin proton sayısı diğerinden farklıdır. Bu proton sayısı sabit olmakla birlikte nötron aynı çekirdekler için farklı olabilir. Elementler bir ya da daha fazla sayıda izotopa sahip olabilirler. İzotop, atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri ise farklıdır. Gösterge bilimde ise izotopi ya da yerdeşlik Tekrarlanan değişik dışa vurumların aynı işlevi taşıması ya da birbirinden uzak farklı kesitlerdeki benzer göstergelerin aynı işlevi taşıması şeklinde tanımlanabilir. Bu dağımlar karma karışık ve sırasız olabilir. E, yerdeş sözcüğünün demen bu arada iyi bulunmuş ve açıklayıcı bir karşılık olduğunu düşünüyorum. İzotopi yani yerdeşlik ilk kez Braemans tarafından 1966 yılında ortaya konmuş ve sonrasında Roland Ward tarafından geliştirilip, genişletilerek kavramlaştırılmış. Umberto Eco ise gösterge bilimsel izotopinin yanı sıra fonetik biçen bilimsel, söylemsel, anlatım bilimsel izotopinin de mümkün olabildiğini görerek izotopinin bir şensiye teriminden daha fazlası olduğunu söylemiş. Tekrar kavramındaki yetersizliğe de vurgu yaparak bunu yön kavramıyla değiştirmiştir. Tekrar yerine onu daha büyüterek yön demiş ve izotopu metnin yorumlanmasında izlenen yön olarak yeniden tanımlamıştır. İzotopi ya da yerleşlik kavramı bu bağlamda metin analizinde tutarlılığa yönelik bir aşama olarak da okunabilir. Tekrarlanan ve dolayısıyla giderek tanıdık gelen ya da sezgisel olarak öne çıkan birimlerin göstergeler, cümleler, aynı anlam eksenine yönelmeleri sonucu bir uyum oluşabilir ve bu uyum metnin yorumlanması aşamasında yön belirleyerek işe yarayabilir. Biraz bilimsel, kimyasal bir şey oldu ama yani kimyayı tutturabilir, tutturabilirsek devam edeceğiz. Bu, bildir, bu bildirde ben izotopi yani yerdeşlik kavramı eşliğinde Yusuf Atakan'ın metinlerindeki asılan ya da asılmış bulunan nesnelerin birer gösterge olarak metinlerin çözümlenmesi ve yorumlanması sürecindeki işlevleri üzerinde durmak istiyorum. Anayurt Oteli'nde kendini asan bir karakter olarak zebercek de bir göstergedir. Sempozunda, bu roman üzerinde uzun uzun konuşulacağını ve bu intihar eylemi üzerinde durulacağından emin olduğum için, bu konuyu şimdilik askıda bırakmak istiyorum ama ana örtotelindeki temel izotopun Türkiye Cumhuriyet tarihi olduğunu düşünüyorum. Yusuf Atılga'nın metinleri asılan, asıldıkları yerde duruşları bozman, asıldıkları yerden indirilen, asıldıkları yerden insanlara seslenen ve hatta onlara etki eden tabela, resim, levha ve panolar karakterlerin devrimlerinde ve metinlerin çözümlenerek yorumlanmasında bu nesneler önem kazanır, etkili ve belirleyici olur. Aylak Adam romanında belirleyici izotop, uyumsuzluktan ve çatışmadan doğan zorunlu aylaklıktır. Bu hal, yönsüzlük gibi görünebilir ama aslında bir yön arayışıdır ve bu arayışta karşılaşılan karakter ve mekanlar bu izotopun şemsiyesine dahil olurlar. Romanın başında, C'nin evinde asılı duran ikindi kahvaltısı ve çıplak tabloları izotop olarak aylaklığın altında sıralanabilecek ilk göstergelerdir. Sabah değil de ikindi vakti edilen bir kahvaltı aylak olmayan birinin kolay yaşayamayacağı bir zaman Çıplaklık karşı cinsin, burada kadının çıplak olarak görünebilmesi de Aylakın gerekirse para karşılığında dahi elde edilebileceği bir durumdur. Aylak olmayanın daha fazla yaşamak isteyebileceği bu durumlar, aylak olan tarafından değerli ya da önemli bulunmayabilir. Geçiştirilebilir. Ama derindeki amaç aylaklıktan kurtulmaktır. Ve az sonra C. kendi kendine sorar. İkinci kahvaltısı. İndirsem mi bir sonraki gösterdiği bir sokak basılır, İki Öksüzler Sokağı. Anlatıcı bunun çözümlemesini okura bırakmamayı tercih eder ve kendisi yapar. Çoğu iki katlı yeni ya da yeni görünen evler. Charlot'un Easy Street dediği sokaklardan. Ben eli paketliler sokağı diyorum. Komşusunun saygısını yitireceğinden başka sıkıntısı kalmamış olanlarla yaşanıyorlar. Ama adı kimmiş bu iki öksüz? Şehrin sokak adlarına dikkat dikkat etmek, onları toplamak ve onların üzerine düşünmek de ancak bir ayrılamayacağı bir şeydir. Sokak analizi yapılmıştır ancak levhada yazan ismin içerikle tutarlı olup olmadığı belirsiz kalır. Anılan diğer sokak adları da Aslanyatağı Sokak ve Sıra Serviler Caddesi içeriklerinden uzaklaşmış ya da belirsizleşmişlerdir. Jane Aradığı kadın olduğunu sanarak peşine takılmasıyla Güler'in oturduğu apartmanın yeşil zeytin apartmanı tabelası karşımıza çıkar. Normalde ihtiyaç duyulan, ikindi değil de sabah kahvaltısına ihtiyaç duyulan ekmek siyah zeytin ve peynirdir belki ama Güler, aylaklığa dair uzun ve geniş kahvaltıların süslü lezzeti olan yeşil zeytinin ismini verdiği bir apartmanda olurdu. Güler'i bir kafede bekleyen ise aslında duran takvimde 27 Mart Cumartesi yazdığını görür ama Cumartesi olduğunun farkında bile değildir. Aylak olmayan için ise Cumartesi zaten beklenen ve unutulması mümkün olmayan bir gündür zaman. Sırada bir afiş vardır. Romanın belki de en önemli göstergesi bu afiştir ve üzerinde ''Boş yara azap çekmeyin bir derman için'' yazmaktadır. Roman ilerledikçe, C bu afişi defalarca hatırlar, aklından geçirir. Aradığı derman, mutlaka bir yerlerde olduğu düşünülen o kadındır. O kadındır, yani B'dir. Onu bulabilirse, aylaklık ortadan kalkacaktır ama Güler'in bu afişten haberi olmaz. Çünkü aranan derman ya da o hap Güler değildir. Güler'le eve gelip yatağa girdiklerinde duvarda çıplak tablosunun asılı olduğunu, Kimdir, kaçıncı kez görür. Resmi yapan eski sevgilisi Ayşe'dir ama C. az sonra bir başka çıplakla karşı karşıya kalacaktır. Ancak o kadının güler olmadığı bir kez daha ortaya çıkar. Zira güler sevişmeyi yani kendini bırakmayı beceremez. Aylaklık şemsiyesinden çıkılamamıştır Romanın üçüncü bölümü olan yaz, metindeki iki tabloyla belirginleşmiş olan yönü vurgulayarak okuru yoruma götürebilecek olan paragraflar içerir. C, kiralamış olduğu yazlığa yüzlerce resmin arasından çıplak ve ikindik havalısını seçmiş ve yanında getirmiştir. Resmi, karşı duvara çakılı bir çiviye astı. Çivinin altındaki yağlı boyada dört köşe bir soğukluğu vardı. Acaba ondan öncekilerin buraya astığı neydi? Bir vita takvimde. Ya Ayşe'ninkini nereye asacaktı? Yoksa o korkunç oturma odasında mı? Kıyamadı. Aylaklılığının göstergelerini yanında taşıyan bir aylak. C. Bunların yerinde daha önce bambaşka göstergeler olduğunu tahmin eder. Onlarla aynı ortamdadır belki ama hala onlardan değildir. Takvimler saatler umurunda değildir. Çünkü bir aylaktır. Duvara vita takvimi asabilen eli paketlilerle uyumsuzluğunu, onları yok saydığını, saymaya çalıştığını vurgulayan cümlelerdir bunlar. Yüz isimli son bölümde C, Zehra teyzesini hatırlar. Onun kucağında, göğüslerinin arasındayken bir ara dermanım kesildi, İn kucağından da biraz yürü dediğini duymuş ve büyüyünce onun dediğini yapmış, yürümüştür. Ayakla vurana dek yürümüştür ve yürümeye devam etmektedir. Eczanede onun kokusunu arar, sorar. Bu koku o kadındır. Ancak eczaneler onun bulmak istediği kokuyu değil, azap çekenlere derman satmak Ve işte tam bu noktada anlatıcı, okura C'nin onu nerede arayacağını artık bildiğini söyler. Anaerotelindeki esas izotopun Cumhuriyet tarihi olduğunu Cumhuriyet tarihi olduğunu belirtmiştim. 18. yüzyıldan itibaren gecik, geciktiğinin farkına varmasıyla hızlandırılmış bir Batı dolaşıma sokan bir imparatorluk ve bu hapı sindirerek kanına karıştıran bir Cumhuriyet. Bunun yanı sıra Romanda taşrayla bir izotop olarak görebilmek mümkün bence. Oteli işletmekçisi Zebecet'in babasının bir pazarından alıp büyük odaya yastığı, astığı resimle göstergeler geçti başlar. Resim kalın çerçevelidir ve iri kalçalı, iri memeli bir kadının yanında iki zenci kadını göstermektedir. Resmin Osmanlıyı sembolize ettiği, en azından batıyı temsil etmediği söylenebilir. Zenciler de imparatorluğun tebaası olarak belki düşünülebilir. Artık ikinci el olmuş bu tablonun Cumhuriyet'in büyük odasında duvara asılı olması şaşırtıcı değildir belki. Ama indirilmesi de mümkün değildir artık. Otel kapısının üzerinde de akmermenin üstüne işlenmiş kabartma eski yazı da bir süredir Teneke Anayurt Oteli levhasıyla örtülmüştür. Levhanın değerli bir malzemeden değil de Teneke'den olması manidardır. Üstelik, Anayurt Oteli yazısı da Osmanlı'nın en sevilen renklerinden koyu yeşilin üzerine beyaz harflerle yazılmıştır. Ayrıca kapının iç tarafında kapı gece 12'de kapanır. Yazılı bir karton asılıdır. Karton da değerli bir malzeme değildir ve bu cümlede hiç kuşkusuz Cumhuriyet Şemsiyesi altında ve onun getirdikleri bağlamında yoruma evlenişlidir. Otelde asılı olan bir başka nesne ise Cumhuriyet tarihinin en önemli ismi olan Mustafa Kemal Paşa'nın resmidir. Bu, göster bu göstergelerin yanında otelin bulunduğu sokağın başında yine koyu yeşil üzerine beyaz harflerle otel yazılı bir tabela vardır. Ancak bu tabelanın bir çivisi çıkmış olduğundan otelin yönü yerine yeri ya da yer altı işaret etmektedir. Dışarıdan otele gelmek oteli bulmak isteyenler için hem yaratıcı hem de olumsuz çağrışımlar uyandıran bir tabindedir Şemsiyenin dışında gibi görünse de şemsiyenin altındadır aslında ve Cumhuriyet izotopuna dahil edilebilir. Yeşil ve beyaz renkler otel havlularında da karşısına çıkar ancak zebercitin ve dolayısıyla otelin gidişatını alt üsteden eden gecikmeli Ankara trenine gelen kadının odasında unuttuğu havlu ise siyah, sarı ve kırmızı renklidir. Büyük şehirden, renkli büyük şehirden bir kadın her ne köye gitmek üzere kasabaya gelerek otelde konaklamış ve bir gece kaldıktan sonra gitmiştir. Ancak şehrin kasabada bıraktığı iz bir türlü silinmeyecektir. Bu noktada Cumhuriyet izotopuyla taşra izotopunun kesiştiği söylenebilir. Ala yurtotelini büyük şehirde ne de köydedir. Cumhuriyet tarihinin en büyük gerilimlerinin yaşandığı taç alıdır. babasının asmış olduğu büyük tablo hakkında hayal de kurar. Resim hayalinde canlanır ve iri kalçalı iri ve kadın, Zebercet'in hayalindeki ince, zarif bir kadına, şehirli kadına dönüşür. Ancak bu hayalin gerçekleşme ihtimali de bu tabloya, yani geçmişe dönüş ihtimali gibi hiç kalmamıştır. Artık gece 12'de kapanan otel tamamen kapanabilir. Resim ise romanın sonlarına doğru aylar kadardakinin aksine askıdan indirilecek ve bahçeye fırlatılacaktır. Buna rağmen açığa çıkılamayacak, Cumhuriyet şemsiyesinin altında kalınacaktır. Sıradaki tabela horozcular kahvesidir. Erkekliğin, sertliğin, acımasızlığın ve vahşetin eşcinsellikle karıştığı ve iç içe geçtiği bu kahvedeki horoz dövüşünden sonra cinayetlidir. Zebercid'in bir bakıma sahiplendiği ama karşılığında cinsel amaçlarla kullandığı gariban ortalıkçı kadını öldürmesinin ardından romanın son göstergesi görülür. Üzerinde ağır ceza yazan tabela. Zebercid bu tabelanın işaret ettiği yerde, yani mahkemede, Yaşamına devam ederse başına gelebileceklerin adeta bir provasını yapar. Ayrıca roman boyunca sayısız gündelik nesne, gömlek, pantolon, ayna, tava vesaire özellikle taşralığı ima eden tavırlarla bir yerlere asılır ve askılardan indirilir. Tüm bu devrimler otelin içindeki yaşantının önemli bir kısmını oluşturur ve metnin yorumlanmasında işlevseldir. Zeberjet'in ölü bedeniyle birlikte Anayurt Oteli'ndeki tüm asılanlar bir şemsiyede toplanabilir. Kasvetli ve karanlık bir şemsiye Aylak adamdaki bireysel çıkmaz otelde bir toplumun çıkmazına dönüşmüştür. Son bir paragrafta belki öykülerden olabilir. Saatlerin tıkırtısı öyküsü kasabada geçer ve doğrudan şu cümlelerle başlar. Havelacı dükkanının önünde Yaş yaş kurusunlar diye duvara dayanmış iki levha vardı. Baktım birinde saatçi A yayladan yazılıydı. İçimi bir üzüm kapladı. İçimi bir üzüm üzümdür. Yani şehre ait olan bir gösterge olan levha kasabalığa uygun düşen kurusunlar diye duvara dayama eylemi. Şehirli bir meslek olan saatçilik kasabalı ya da köy kökenli bir soyalı. Anlatıcı, saatçinin nasıl biri olduğunu öğrenmek istediğinde ise güvenilen, sanatçı olduğu düşünün tabelacıda karşılaşılan tevekkel tuvalı Allah el-kasibü habubullah levhaları. Yani bir tane bile ah minel aşkı olmayan tabelacı. Atılgan'ın metinleri yönü belli bir göstergeler geçirdik.